وَيَنْفَعُ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَمَنْ يَتَّعِنَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَاقٍ فَيَسْتَغَلُّ الْحَدِيثَ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَدَاتُهَا وَكُلُّ مُحْتَدَتٍ bu hafta inşallah geçen hafta işlediğimiz konu olan vahyin çeşitleri ve Nebi ve Vesselam'ın semavi kitaplardaki yani önceki kitaplardaki Teurat, İncil, İlahi sıfatlarının özelliklerinin bildirilmesi konusundan çıkan dersleri inşallah göreceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz vahiy ile ilgili epeyce bir vahit yaptık Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevrat ve İncil'de haberlerinden bahsettik. Yani Yahudi ve Hristiyanların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ve özelliklerini, birçok özelliğini, çok iyi bildiklerini söyle. Bu konudan nasıl bir ders çıkartacağız, neleri alacağız, inşallah ondan bahsedeceğiz. Birincisi, kardeşlerim vahiy, nur ve hayat. Yani insan için bir yaşam şekli, hayat ve aydınlık. Önünü gö görüyor insan vahiyle. Yani böyle gözünü kapatan bir insanı düşünün veya gözümüzü kapattığımızı tasavvur edelim, bir yer görebilir miyiz? Allah Azze ve Celle, amalara, iki gözü kör olanlara hissetme duygusu verir. Onlar göremiyorlar ama hisleriyle birçok şeyleri fark edebiliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde Allah Azze ve Celle bir kimsenin iki sevgilisini, gözünü yani iki gözünü alır da sabrederse onun karşılığında cennet vardır diyor. Subhanallah. Bunu neden söylüyorum? Önü görmek Işıkta yürümek, nurda yürümek başka bir şey. Bu hiçbir şeyle değişilemez. Onun için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sabredene cennet vardır diyor. İki gözünün körlüğüne sabredene. Vallahi bir genç çocuğa şahit oldum. Diyor ki Kur'an talebesi bu. İki gözü de yok. Her gün diyor, Kur'an ezberlemek için hocanın diyor evine gittin. Ancak o bana o kadar değer vermedi. Sadece birkaç ayet ezberleyip geri döndüm diyor. Bunu defalarca yaptım diyor. Soruyorlar çocuğa, gence. Sen ne yapıyorsun? Yani bu... Amalığın körlüğünden şikayetçi misin Mahiyetine, mahiyetinde buna benzer sordukları zaman diyor ki hayır diyor. Ben bu halimden şikayetçi değilim. Allah'tan diyor gözlerimin geri vermesini gözlerimin bana geri verilmesini istemiyorum. Belki diyor ben bu gözlerim sayesinde ama olmam kör olmam sayesinde Yarın Allah Azze ve Celle beni bağışlar diyor. Sübhanallah. Ama o, o vahyin aydınlığını hissetmiş, o ışıkta yürüyen bir çocuk. Kalbini Allah'a vermiş bir çocuk. Allah Azze ve Celle bizi de onun gibi iman eden, kalbi onun gibi nuru gören hisseden kullarından eylesin. Amin. Ben diyor gözlerimin geri verilmesini istemiyorum. Belki yarın Allah bana bununla mukafat verir diyor. Allahu Akbar. Ve o çocuk yanında birisi götürmek yani götürecek birisi bulamadığı halde Kur'an ezberlemeye, Kur'an öğrenmeye, hıfszetmeye gidiyor. Allahu Akbar. Allah Azze ve Celle'nin böyle değerli, kıymetli kulları var. Nice amalanla karşılaştım, şahit oldum şu iki gözümle. Ağzından ayet ve hadisler sanki kitaptan okur gibi dökülüyordu. Allahu akbar. Onların kalpleri, hidayeti bulmuş, vahyin nuruyla aydınlanmış kimselerdi sanki. Allah azze ve celle onları daha iyi biliyor. Öyle nice insanlar geçmiştir. Nice alimler geçmiştir, nice gören, göze sahip olan insanları, gözleri olan insanları eğitmişlerdir. Onlara yol göstermişlerdir, hidayeti bulmalarına sebep olmuşlardır, nice amala. Onun için Allah Azze ve Celle, gözler kör olmaz, kalpler kör olur diyor, Allahu Ekber. Gözler kör olmaz, asıl kör olan kalplerdir diyor Kur'an'da. İşte bu hidayete olan, vahye olan körlükten bahsediyor. Bir insanın gözü görebilir, gözü etrafı fark edebilir. Ama hidayete kör olduğu zaman, vahye kör olduğu zaman onun görmesi hiçbir şey ifade etmez. Onun için kalpler, asıl kalpler kör olur diyor. Allah Azze ve Celle böyle diyor. Onun için vahyin aydınlığı, vahyin insanı aydınlatması, kalbini nurlandırması başka bir şey kardeşler. İlk önce o vahyi biliyorsunuz aleyhissalatü vesselama geliyor. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. Sonra da Ashabına Ve bize kadar Ta ki kıyametin kopuşuna kadar Bütün insanlığa nur olarak geliyor Allah Azze ve Celle Mahlukatını yarattığı zaman Mahlukat Karanlık içerisindeydi Yani bir karanlıkta Bir zulümat içerisinde Yarattı Bu karanlıkla Kast edilen şey Cehalet karanlığı Arzular, istekler ve insanın içerisinden geçen sezgilere ve şehvetlere, isteklere, arzulara boyun eğme karanlığı. Böyle bir karanlık içerisinde yaratıyor. Sonra da Allah Azze ve Celle o kullarına yani bizlere nuru koyuyor. Nuru ihsan ediyor, aydınlığı. Bu nur vahiy nuru, sünnet nuru. Nübüvvet nuru, fıtrat nuru ve kalü belada aldığı nisak nuru. Allah Azze ve Celle A'raf suresinde Eles bir, elestu bir birabbikum kalü bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye ruhlara sorduğu zaman ruhlar kalü bela. Yani bizlerin ruhu evet Elbette sen bizim Rabbimizsin dedik biz. Böyle bir söz verdik. Allah Teala ile böyle bir anlaşma yaptık biz. Bunun farkında değiliz dünyada. Ama yarın ahirette bütün insanlar bunun farkında olacaklar. Bu mısaktan sonra işte dünyaya Allah azze ve celle rasullerini gönderdi. Bu mısak üzere Allah'a davet etmek ve şirkten uzaklaştırmak üzere Davete kulak verenler, rasullere ittiva edenler o misakın sözü doğrulamış oldu. Allahu Teala bizlere kendisine verdiğimiz sözü yerine getirenlerden eylesin. Amin. <gülüyor> Ahmed bin Hamel'in rivayet ettiği sahih bir hadiste Abdullah bin Amr radıyallahu anh'uma'dan geliyor hadis diyor ki, Nebi Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala Mahlukatı karanlık içerisinde yarattı. Sonra da onlara nurundan koydu. Her kime bu nur isabet ederse, ederse Allah'ın koyduğu bu nur her kime isabet ederse o hidayet bulmuştur. Her kimden de bu nur saparsa, yani bu nur o kimseyi isabet etmezse o kimse de dalalette değildir. Allahu levh mahfuzda, ummul kitapta, her şey yazılı. Her şey belli. Kimin Müslüman, kimin kafir olacağı belli. Ama bizler tarafından bilinmiyor. Biz gayret edeceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor sahabi. Madem her şey belli, o zaman amel etmek ne diye diyor. Neden amel ediyoruz diyor. Hani aleyhisselatü vesselam sahabe bunu sormadan önce kalem kurudu, defter dürüldü diyor. Yani yazdı, bitti, her şey belli diyor, kıyamete kadar olacak her şey belli. Peki o, o zaman neden amel ediyoruz, neden bunları yapıyoruz dediğinde sahabe, amel edin. Çünkü her kimseye, herkese yapacağı şey kolaylaştırılmıştır. Yani gideceği yer, cennetlikse cennetlik, cehennemlikse cehennemlik ameller kolaylaştırıldı diyor. İş bizde bitiyor. Allahu Teala bize bir tercih vermiş. iktiyar vermiş. Seçme hakkı. Biz bunu tercih edip gayret etmemiz gerekiyor. Biz o yazgıda, ümmül kitapta ne var bilmiyoruz. O zaman gayret etmemiz lazım. Çalışmamız gerekiyor o kitaptaki bizim hakkımızda layık olan yazıya ulaşabilmek için. Bizim zannımız ne? Allahu Teala inşallah bizi hidayet bulanlardan, nuruna ve vahyine tabi olanlardan kılacak ve cenneti verecek diye ümit var olacağız ve bunun için gayret ediliyor. Allah Azze ve Celle böyle aziz kullarından eylesin. Evet. Şeytanlar, kardeşlerim, vazifelerini yapıyorlar. Şeytanlar birbirlerine, dostlarına vahide bulunuyorlar. Onlara ilham ediyorlar. Hem kendileri gibi cinnilerden olan şeytanlara hem de insanlardan olan şeytanlara dostlarına vahiy ediyor. Kur'an böyle diyor En'am suresinde. İnsan hidayeti ve nuru önünde bulduğu zaman, hissettiği zaman, ona doğru yaklaştığı zaman... Şeytan, aleyhisselanne ve onun dostları insanı küçümsüyor, hakir görüyor ve insanın helak edici şeyler, kötülükler ve günahlar işlemesine sebep oluyor. Günahlara teşvik ediyor. Hani Ali Serâtiül İslam diyor ya, sahih bir hadiste, icetine bu sebep. Mev, mubigat, yedi helak ediciden sakının Büyük günahlardan bahsediyor. Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere şahitlik etmek, savaştan kaçmak, ila ahir. İşte bunlara teşvik eden kim? Şeytanlar. Şeytanlar vazifesini yapıyor. Şeytanların işi o zaten. Onun için gönderilmişler. Şeytan Allah Azze ve Celle ile konuşuyor ve söz alıyor. Kıyamete kadar mühlet alıyor Allah Azze ve Celle'den. Allah da ona mühlet veriyor Kur'an'da. O zaman insanın sağlam durması gerekiyor. Kendisini koruması gerekiyor. Şeytanı tanıması gerekiyor. Şeytan nereden yaklaşıyor diye. Önce Rabbisini sonra da şeytanı yani düşmanını tanıması gere gerekiyor. Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste dedi ki diyor Allah Azze ve Celle kutsu bir hadis muhakkak ki ben kullarımı hanifler olarak yarattım. Yani şirkten uzak muvahhid tevhid ehli üzere yarattım diyor. Hepsini de. Onlara şeytanlar gelirler ve onları dinlerinden Başka tarafa çevirirler. Dinlerinden uzaklaştırırlar. Ve benim helal kıldığım şeyi onlar haram kılarlar. Ve o şeytanlar benim diyor, hakkında bir delil indirmediğim hususta bana şirk koşmalarını sağlarlar. Allah Azze ve Celle böyle diyor. Kutsi hadis der. Kutsi hadis, lafsı Nebimiz Aleyhisselatü vesselam'a ait, mana ise Allah azze ve celle'ye ait olan hadislere diyor. Allahü Teala kutsî hadiste böyle diyor. Yani şeytanı çok güzel bir şekilde vasıflıyor. Yani Allah Teala insanı fıtrat üzere yaratmış. Hepiniz bilirsiniz. Bir kimse ilk doğduğu zaman yani çocuk ne üzeredir? Fıtrat üzeredir. Bununla ne anlaşılıyor? Yani çocuk Müslümandır. İster Müslüman bir kimseden de olsun, ister Yahudiden, ister Hristiyan'dan, ister Budist'ten, ister Satanist'ten, kimden olursa olsun, Ateş, Peres'ten. Çocuk, Bulu, Çanak'a kadar Müslüman. Sorumlu değildir. Ta ki bir hadisin haber verdiğine göre. Sonra diyor, annesi ve babası onu Yahudi ve Hristiyan yapar. İşte Allah Azze ve Celle bütün insanları hanif din üzere yarattım derken yani şirkten uzak muvahhid yarattım derken bu kastediliyor. Hadisler birbirini tamamlıyor. Bir binanın temelleri gibi birbirini tamamlıyor hadisler. Onun için alimler diyorlar ki Müslümanların çocukları öldüğü zaman cennettedir. Başka deliller getirip istimbat yapanlar, hüküm çıkartanlar da aynı şekilde kafirlerin çocukları da cennettedir diyorlar. Elhamdülillah. Biz de böyle inanmıyoruz. Çünkü deliller çok kuvvetli. Yani bir çocuk ister Yahudinin, ister Müslümanin, ister kafirin çocuğu olsun, bunu buluçağına ermeden, yazgı başlamadan ölürse cennetliktir. Buna hadisler delalet ederler. Allah azze ve celle'nin adaletine bak. Kullarına hep Kur'an'da söyler. Ve ma zalemuhumullah vallakin kanu amsahu yazdum. Allah onlara zulmetmez. Lakin onlar yani insanlar kendilerine zulmeden. Bir kere bu uçağına kadar yazılı yok. Anne ve baba sorumlu. Allah Azze ve Celle çocuklarımızı ve nesillerimizi buluğu çağından sonra muvahhidlerden eylesin. Amin. Evet kardeşler, insan ilk yaratılışında hakka, nura, fıtrata Allah'ın yani onun bedenine, kalbine koyduğu tertemiz fıtrata meyyal yaratılmıştı. Böyle bir özellik veriyor allah Teala. Ama bununla beraber Şeytanlar onlara, insanlara, bizlere hucuime diyorlar. Her taraftan geliyor Öyle demiyor mu Allah Azze ve Celle? Araf suresinde, "Laa'quudanna lahum suratek almustaqim." Senin diyor, dost doğru yolun üzerine oturacağım diyor. Allah Allahu Teala diyor bunu. Thum min behin aidihim ve min khalfihim wa an imanihim wa ashim aile. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlardan, sollardan yaklaşacaksın. Walla tecidu ektarhum shakir. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksınız. Öyle değil mi insanlık? Sokaklar, caddeler, televizyonlar, dünyadaki birçok insanlara baktığımız zaman insanların ne kadarı şükrediyor? Azınlık, azınlık. Az bir topluluk Allah'a ibadet ediyor. Az bir topluluk şükrü eda ediyor. O azınlıktan, o güzide topluluktan, o kurtulmuş fırkadan olmay Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Allah. Allah. Şeytan vazifesini yapıyor. Şeytan otağını bir yere koyuyor, ondan sonra ordularını gönderiyor. Bir hadiste geldiği üzere. Hatta denizin üzerine koyuyor, yanlış hatırlamıyorsun. Ve ondan sonra Ordularını gönderiyor. insanlara saldırtıyor yani. Geçenlerde e, hissettiğim bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Klavye lazım oldu bilgisayarıma. Onun için şu Kayseri Form'a girdim. E, Media Market'e. O merdivenlerden çıkarken bir anda aklıma çok değişik bir düşünce geldi. Şöyle bir etrafı gözlemlediğinde subhanallah dedim sanki böyle şeytanlar her tarafta görünmeyen şeytanlar var adeta böyle yakınen hisseder gibi oldu yani bu benim ermişliğimden filan değil bir tasavur yani sakın yanlış anlaşılmasın böyle bir özelliğimiz yok zaten böyle bir şeyi de iddia etmiyoruz doğru da bulmuyoruz ama insan tef tefekkür edebilir bazı şeyleri böyle e sezinmeyebilir Sanki böyle şeytanlar her taraftan insanlara şunu al, bunu da al, ondan sonra şuna bak, şu münkeri işle, şu zinayı yap der gibi bir havas edilmedir. Ve insanın içerisine bir ürperti düşüyor. Hani böyle animasyon yapanlar ya çizgi filmlerde, ondan sonra e, bilgisayarlarda vardır biz de filmlerde falan. Şeytanlar gelir saldırır. Aynen öyle bir hal aldı bana Subhanallah. Her taraftan şeytan geliyormuş gibi. Korkunç bir vaziyette. Bunun şahidini söyleyeyim mi size? Hadiste diyor ki Aleyhisselatu vesselam Ahabbul Biladi İlallahi Mesaciduha Allah'a diyor Allah'a yerlerin Beldelerin en sevimlisi mecitler. Wa Biladi binaadi ila'llahi eswaquha. Allah'a beldelerin mekanlarının en sevimlisi ise çarşı ve pazarlardır diyor. İşte çarşı ve pazarların hali bu. Ve benim yani böyle istemeden duyduğum bir takım şeyler söyleniyor. Orada yapılan münkerlerden bahsediliyor. Ve daha duymadığın nice münkerler işleniyordur orada. Sizin bildiğiniz veya bilmediğiniz. Evet, insan ihtiyacını giderecek insan Müslüman alması gereken şeyi alacak. Ancak oralarda vakit geçirmemek lazım kardeşlerim. Bir Müslümana yakışmaz. Oralarda gezinmek, o gibi çarşı ve pazarlarda eğlenmek, vakit geçirmek, çoluğu çocuğu gezdirmek, iyice böyle hevesini aldırmak, bilmiyorum da, yani Müslümana yakışmaz ya. İhtiyacı görüp hemen uzaklaşmak lazım öyle yönlerde. Şeytan da sanki böyle her taraftan saldırıyor gibi geliyor bana. Ya vehim bu, benim çok fazla korkumdan kaynaklanıyor ama biraz gerçeklik payı var gibi yani. Bir tefekkür edin, bir düşünün. Bir de siz çarşıya çıktığınız zaman görün bakın. Sokaklarda, o çarşılarda, dükkanların önünde şimdi çiyan gibi affedersiniz, kadınlar, kızlar, şeye davet ediyor. Alışverişe davet ediyor. Özellikle koyuyorlar onu oraya. Dikkat çeksin diye. Daha onlardan daha nice kötü şeyler var. Duyulan, görülen, izlenilen. Allah Azze ve Celle bu şeytanın dostlarından, şeytanın yardımcılarından bizi muhafaza etsin. Evet. Allahu Teala... Kardeşlerim Bakara suresinde nurundan bahsediyor. Diyor ki Allahu waliyyul amenu Allah müminlerin, iman edenlerin dostudur. Yukhrijuhum minadh zulümati ila'n nur. Karanlıklardan aydınlığa çıkar. Zulümat kelimesi cem'i yani çoğul bir kelime. Karanlık çok fazla. Yani delalet, sapıklık çok fazladır ve türlü türlüdür. Derece derece, seviye seviyedir. Her insanın karanlığı, zulümat farklı olabilir. Kimisi çarşıda, pazarda, kimisi hastanede, postanede, kimisi kendi odasında karanlık içerisindedir. Karanlıklar böyledir. Kimisi imanda karanlık içerisinde, kimisi amelde, Kimisi amellerin teferruatında, namazda, oruçta, zekatta. Kimisi yalan söylemede, ahdine fazlalık göstermede, zulümat içerisinde, karanlık içerisinde. Ama aydınlık ve nur bir tane. Onun için Allah Azze ve Celle ile nur derken müfred sıra kullanıyor bakın. Aydınlık bir tane. O da kitap ve sünnetin aydınlığı. O da kitap ve sünnetin nuru. Başka nuru yok. Bunun üzerinde başka bir şey yok. <gülüyor> Kafirlere gelince onların velileri, dostları tağutlar. Yani başta olup da onları saptıran, azdıran tağutlar. Kendilerine tabi olunan kimseler. Kendilerine itaat edilen kimseler. Tağut. Başta şeytan. Tağutların başı şeytan. Ondan sonra onun dostları, kendisine ibadet edilen, kendisine yalvarılan, kendisini helal kıldığı helal, haram kıldığı haram sayılan nice tağutlar. Evet, kafirlerin dostları bunlardır. Onlar ise yohrijuhun minen Nur ile durmadı. Onlar da saf, tertemiz fıtrat üzere olan insanı, çocuğu, tertemiz çocuğu karan nurdan o fıtrattan aydınlıktan karanlıklara binbir türlü karanlıklara götürürler onu süslü gösterirler ulayke ashabun nar halidun işte onlar ateş ashabı ateşi hak eden kimselerdir onlar orada daimi kalıcılardır Evet, vahiy, hayat ve nur dedik ya, Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede diyor ki, En'am suresinde, اَوَمَنْ كَانَ الْبَيْتَنْ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَنْ فَاَحْيَيْنَاهُ Ölü olup da hayat verdiğimiz kimse, ve لَهُ Nuran ve kendisi için bir nur yaptığımız kimse, yemşi بِهِ فِي O nurla insanların içerisinde yürür. Yani önünde, anında, omzunda elektrik yok. Aydınlatacak. Ama iman elektriği var. İman nuru var. Onunla yürüyor insanlar içerisinde. Onun için gözünü haramlardan sakınıyor. Onun için bataklıklara dalmıyor. Allah'a isyan yerlerinden, Allah'a isyan edilen yerlerden onun için uzaklaşıyor. Bu iman nuruyla yürüyen kimseler. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَلُهُ فِي الدُّلُمَاتِ لَيْسَ بِي خَارِجٍ مِنْهَا Karanlıklar içerisinde olup da oradan çıkamayan kimse gibi. Yani bunlar bir midir? Bu ikisi bir midir? Allah'ın ölü olup da kendisine hayat verdiği yani kalbine hayat verdiği, iman verdiği, nur verdiği onunla yürüyen kimseyle karanlıklar içerisinde bulunan kimse. delalet ve sapıklıklar içerisinde bulunan kimse. Bunun gibi. Bu ikisi bir midir? Hayır asla. Gezalike cüccüneli kafirine mâ kânu İşte kafir olan kimselere yapmış oldukları şeyler süslenir. Kafirler ve masiyet sahibi, büyük günah sahibi kimseler, günaha dalmış kimseler yaptıkları işi Meziyet zannederler Üstünlük zannederler Maharet zannederler Onunla övünürler İşte bu Taşkınlığın, azgınlığın son noktası Şeytanın istediği de bu Artık insan günahlarına sevinsin İsyanlarına sevinsin Allah'a baş kaldırıyı Baş tacı yapsın Böyle ister şeytan Şeytanın istediği, arzuladığı bu İnsan da ona itaat eder Allah'a sınırız. Evet kardeşlerim vahiy, hayat ve nur dedik. İkincisi semavi kitaplarda yani geçtiğimiz dersten çıkartacağımız önemli konulardan biri de ikincisi semavi kitaplarda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce sıfatları bildirilmişti. Bu hususta bir iki tane hadis var onun aklı değil Darimi'de gelen sahih bir hadiste Ebu Salih'ten rivayet ediliyor Diyor ki bana Kâb şöyle dedi Kâb diyor ki muhakkak ki ben Tevrat'ta Muhammed Allah'ın Resulü'dür O katı kalpli kaba kimse değildir sokaklarda, çarşılarda bağıran da değildir. Kötülüğü kötülükle gideren de değil. Lakin affeder ve bağışlar. Onun ümmeti çok hamd eder. Ve her böyle konumda Allah'a hamd ederler. Her yüksek tepede Allah Azze ve Celle'ye tekbir getirirler. Yani Allahu Ekber derler. İzarlarını, elbiselerini yarıya kadar çekerler. Yani topuktan üste giyerler elbiselerini. Tevrat'ta bile yazılı. Etraflarını aydınlatırlar. Onların safları namazda ve savaşta aynıdır. Allahu akbar. Tek böyle birbirine kenetlenmiş bir saf halindedirler. Müslüman safa durduğu zaman ister namaz safı olsun ister savaş safı olsun aynı şekilde ip gibi olmalı. Birbirine omuz değmeli, ayağa değmeli. Sıcaklığını hissetmeli, kardeşliği bilmeli. Onun için hadislerde araya şeytanı almayın diyor. Arayı kapatın. Omuzlar, ayaklar birbirine değsin diyor. Evet, safları birdir. Onlara semadan bir seslenici seslenir, nida eder ve onlar onlar geceleyin gecenin ortasında arının vızıldaması gibi vızıldanlardı. Allahu ekber. La ilâhe illallah. Buna buna Kâbe'de şahit olduk elhamdülillah. Kâbe'ye gidenler bilirler. Allah azze ve celle sizlere tekrar tekrar nasip etsin bana da sizlere de. Şöyle geriye oturun. O Kâbe'nin etrafında tavaf edenleri dinleyin. Ben bu arızalık kulağımla Elhamdülillahi ala kulli hal Duydum, siz de duyarsınız Arının vızıltısı gibi Vızıltı çıkıyor böyle Uğultusu gibi uğultu Ne bu uğultu? Allah'ı tekbir etme Allah Azze ve Celle'yi tesbih etme Zikretme uğultusu Bak bu Bu önceki kitaplarda haber veriliyor Bu ümmetin özellikleri Şu habere bak Subhanallah Diyor ki devamında o peygamberin doğum yeri Mekke'dir. Hicret edeceği yer Medine'dir ve Şam'a da malik olacaktır diyor. Şam'a Şam tarafına, Şam bölgesine sahip olacaktır. Yani orayı ele geçirecektir diyor. Aynen oldu da. Günümüz mü? Günümüzü mü? Efendim? Günümüzü mü? Şey, bir Hayır. O hem daha öncekini yani aleyhissalatü vesselamın döneminden sonra sahabeler biliyorsunuz Şam'da ne idiler? Hakimdiler. Oranın valisi vardı. Halifeye bağlı. Yani İslam toprakları içerisinde. Halen öyle. İnşallah tekrar Müslümanların, tevhid ehlinin, muvahhidlerin eline geçecek. İnşallah. Orada savaş bitmiyor. Devam ediyor bir şekilde. Ama inşallah Rabbim oradaki kardeşlerimize muvaffakiyet versin. Ayaklarını sabit tutsun. Bizi de onların ensarları, destekçileri yapsın inşallah. İşte bu anlatılan özellikler Tevrat'tan nakille anlatılıyor ki. Önceki kitaplardan anlatıyor. Bu ümmetin ve Peygamberimizin özellikleri. Bir başka hadis Ahmet bin Hanbel'de geliyor. Evet bu da sahih derecesinde diyor ki Selame bin Selame bin Waqş adında sahabi radıyallahu an biz diyor biz Bedir ahalisinden idik. Yahudilerden Abdul Eşhel oğullarından birisi bizim yanımıza geldi. Ben diyor o zaman ailemin yanındaki bu avluda, bahçede böyle uzanmış, üzerimde kıyafetim olduğu halde uzanmış bir vaziyetteydim. Ve o zamanki o ortamda bulunan insanların da en genci idim diyor Selem'e. Bir adam çıkıp geliyor onların yanına, bu ya şeylerden. Yahudilerden Abdul eş eşhel oğullarından. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın peygamber olarak gönderilmezliğinden, gönderilmesinden hemen önce Seleman'ın rivayetine göre, anlattığına göre. Ve bu adam, bu Yahudilerden gelen adam ölümden sonra dirilişi, kıyameti, hesap gününü, tartıyı Cennet, ateş bunlardan bahsediyor. Bahsettiği kimseler de şirk ehli, putperest kimseler. Kendisi Yahudi. O putperestler biliyorsunuz, o zamanın putlarına iman edenler ve şimdi de var onlardan, ahirete öldükten sonra dirilişe inanmıyorlar. Ve diyorlar ki, yazıklar olsun sana. Sen insanların öldükten sonra dirileceğini ve onların hesaba çekileceğini mi söylüyorsun? Cennet ve cehennemin olduğunu mu söylüyorsun? Amellerinin karşılığını alacaklarını mı söylüyorsun? Diyor bu putperestler bu adama. O da vallahi evet öyle diyor. Onlar yine devamla yazıklar olsun sana. Bunun alameti nedir? Yani bu hususta bize bilgi ver deyince diyor ki bir nebi ortaya çıkacak bu bölgelerden hem Mekke tarafına hem de Yemen tarafına bu gibi bu yerlerden birinde diyor yani demek istiyor bir pe peygamber ortaya çıkacak ve eliyle işte dediğim gibi Mekke ve Yemen tarafına işaret ediyor. Ondan sonra diyor ki, o putperestler, senin diyor bu husustaki görüşün, yani ne söylemek istiyorsun? Bu bahsettiğin hususlarda görüşün nedir? Bu verdiğin haberler hususunda görüşün nedir? Ne demek istersin deyince, diyor ki, Seleme bana doğru baktı diyor. O Yahudi adam bana doğru baktı diyor, hadisi rivayet eden Seleme. Ben o zaman diyor o insanların en genciydim. Eğer diyor bu çocuk diyor ömrü kifayet ederse o adama yani o peygambere yetişecektir diyor. Seleme diyor ki Seleme Allah'a yemin olsun geceler gündüzler geçti. Allah, Allah azze ve celle Resulünü peygamber olarak gönderdi yani ortaya çıktı. Bizim aramızda böyle. Ee, zuhur etti Biz ona iman ettik diyor Seleme Ama diyor o Yahudi Küfüründen ve inadından inkar etti iman etmedi diyor O haberleri veren O Yahudi hasedinden Kıskançlığından iman etmedi diyor Ve biz ona dedi ki vay yazıklar olsun Sana diyor Ebu Seleme o zaman bak Putperestler içerisindeydi O, o da ehli kitap onlara yazıklar olsun Yazıklar olsun diyordu hani putperestler Yahudiye şimdi de Ebu Selim'e Müslüman olunca sana yazıklar olsun diyor. Yani sen dememiş miydin? Sen bahsetmemiş miydin böyle bir peygamberin ortaya çıkacağından? O da evet diyor bilakis. Lakin o değil diyor. Benim dediğim o peygamber değil diyor. Bilerek inkar ediyor. İşte burada şu ayet. O kadar güzel yerine oturuyor ki. Geçen hafta da söyledim size bunu. وَالَّذ۪ينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Onlar onu, peygamberi, ehli kitap, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanınlar diyor. Allahu Akbar. Ama inkar ediyor. Böyle bir inkardan, bilerek inkardan, basiretin bağlanmasından Allah'a sığınıyorlar. Bizim tabirimizde tabirimizde çok affedersiniz. Hani derler ya, eşek gibi biliyor ama yapmıyor derler. Aynen öyle. Allah azze ve celle bazen Kur'an'dan örnekler veriyor. Bu gibi şeylere örnekler veriyor. Araf suresinde inkar eden bir kimseden bahsederken ve in tahmel alayhi yelahab. Eyü terukuyelahab. Bir köpekten bahsediyor. Kafir olan kimse köpeğe benzer diyor. Üzerine varsan da dilini böyle açar, solur. Terk et, bıraksan da dilini açar, solur diyor. Onun gibi bu inatçıların hali bu. Hakkı gördüğü zaman, nuru gördüğü zaman arkasını döner. Affedersin merkep gibi inat eder. Hakka, hakka kalbini açmaz. Yahudilerin özelliği bu. Bir daha söylüyorum ayet-i kerime. Velledine... يَارِفُونَهُمْ كَمَا يَارِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Onu kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıdılar diyor. Buna rağmen inkar ediyorlar. Üçüncüsü, Ahmet aleyhissalatu vesselam, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelenmesi. El-İssalatü Vesselam'ın birkaç tane ismi var. sahih Buhari'nin rivayetinde geldiği üzere. Muhammed, Ahmet, Akıb, Haşir. Bunlardan birisi. Beş, altı tane var böylesi. En meşhur Muhammed ve Ahmet ismi. Saf suresinde Allah Azze ve Celle, bunu geçen derste de söyledim. Şöyle buyuruyor. وَاِذْ 'Qala' إِسَا بِنْ مَرْيَمْ يَا بَنِ إِسْرَائِيلَ İnni Rasulullah ileykum musaddikan lima beyne yedeyhi minet Hatırla ki İsa bir zamanlar şöyle demişti. Ey Beni İsrail, ey İsrail oğulları. Ben önümdeki Tevrat Tevrat'ı yani önündeki Tevrat ve onun gibi şeyleri doğrulayıcı, tasdik edici ve mübeşşiran bi rasulün yati min ba'dihi ismuhu Ahmed. Ve benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberi size müjdeleyeceğim diyor. Kur'an onların kitaplarında peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdelendiğini açıkça ifade ediyor. Hem de ismini vererek. Müstedte gelen sahih bir hadiste Ebu Umame radiyallahu anh hadisi Dedim ki diyor, ey Allah'ın nebisi senin ilk işin nedir? Yani ilk başlangıç işin nedir? diye sorunca diyor ki aleyhissalatü vesselam benim davetimin ilk şey, işimin e, evveli ilk yaptığım iş Allah halen bu kastediliyor e, veyahut da benim e, işimin başlangıcı diyelim İbra, babam İbrahim'in davetidir. Yani Onunla başlamıştır Adi Tasar. Ve İsa'nın müjdesiyim diyor. İsa'nın müjdesiyim. Ve benim annem Şam'ın saraylarını aydınlatacak bir nur gördü diyor. Bunu annesi rüyasında görüyor. Annesi rüyasında görüyor. Bir başka hadis bu biraz daha geniş. İrbad İbn-i Sari'ye radiyallahu gelen bir hadis. İşittim ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şey de buyuruyordu. Muhakkak ki ben ümmül kitapta, lehu mahvuzda, Nebîlerin sonuncusu olduğum malumdur, yani yazılıdır diyor. Allah'ın katında Nebîlerin sonuncusu. Adem çamurunun içerisindeyken, çamurun içerisinde böyle baygın, saralı gibi, baygın vaziyette iken, ben nebilerin sonuncusuydum. Ve bunu diyor size, ne olduğunu haber vereceğim. Diyor ki, ben diyor, babam, İbrahim'in daveti, İbrahim'in davetiyim, yani onun daveti üzereyim. İbrahim'in dini ne diniydi? Tevhid dini. Ve, İsa'nın kavmine olan müjdesiyim. İsa Aleyhisselam da kavmine, beni İsrail'e, kendisinden sonra gelenlere Ahmet ismini müjdeliyor. Yani bir peygamberi müjdeliyor. İşte oyum diyor. Ve beni diyor annem rüyasında, burada rüya ziyadesiyle geliyor, rüyasında Şam'ı aydınlatacak bir nur olarak görmüştür. Şam'ı aydınlatan bir nur görmüştür. Ben buyum diyor yani adeta. Ve aynı şekilde Nebilerin anneleri de bunu görmüştür. Diyor. Allahu Ekber. Bu hadis Hasen derecesinde şahitleriyle birlikte. Demek ki Nebilerin anneleri böyle bir rüya görüyor. Ama onların annelerinin Müslüman olduğuna, Allah'a iman ettiğine delalet etmez bu. O ayrı bir olay. Tıpkı Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın babasından bahsedildiği gibi Azer, Azer ismi Kur'an söylüyor bunu Azer İbrahim Aleyhisselam'ın babası kafir bir kimseydi, hıpperestti yani bir peygamberin annesinin ve babasının iman etmeyen olması kafir olması bir peygambere halal getirmez ona bir zarar vermez, hidayet başka bir şeydi evet Evet kardeşlerim, Kur'an, bir başka ayet kelimesinde, bütün peygamberlerden Allah'ın misak aldığını, söz aldığını, onlara bir peygamberin geleceği, sonradan en son bir peygamberin geleceği, onun tasdiklenmesi gerektiği, onun ikrar edilmesi gerektiği, ve dolayısıyla da onların ümmetleri, yani, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, ta onlardan öncekilerin, onlardan öncekilerin, tabileri, onlara tabi olan kimselerin, en son bir peygamber gelecek, onu iyi bilin, tanıyın, tasdikleyin, doğrulayın, ona tabi olun şeklinde, peygamberlerin bu ümmetlerine nasihatı, Kur'an haber veriyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Al-Imran Suresi 81. Ayet-i Kerime'de Ve izah hazallahu misaqen yine Hatırla ki Allah Nebilerden, peygamberlerden misaq aldı, söz aldı. Lema ateytukum min kitabun ve hikme Elbette size bir kitap ve hikmet gelecek. Thumme caekum rasulun musaddiqin numama'akum Sonra bir peygamber gelecek. Sizin beraberinizdeki Yani size verilen kitapları Tasdik edici bir peygamber gelecek. Peygamberimizden önceki peygamberlerin hepsinden alınan bir ahitten bahsediyor bu. "Dedu minun nabihi walaten Elbette siz ona inanacaksınız, walaten ona yardım edeceksiniz. E, o peygamberler ölüp geçti. Burada onların tabileri, yani siz sağ olduğunuz halde. Bu peygamber ortaya çıkarsa, Nebi Ali sallallahu aleyhi ve ortaya çıkarsa, ona iman edeceksiniz. Vazifeniz bu ve ona yardım edeceksiniz. Onunla da kalmayıp ona yardım edeceksiniz diye ayet kerime. Allah Azze ve Celle peygamberlere. İkrar ettiniz, yani kabul ettiniz ve benim ahdimi, bu verdiğim misatı, bu sözleşmeyi aldınız, onayladınız mı diyor. قَالُوا <gülüyor> اَقْرَرْنَا Peygamberlere düşenler, elbette, tabi ki ikrar ediyoruz. Onlar, insanlığın seçilmiş kulları, onlar hemen onaylıyorlar. Elbette ne demek. قَالَهْ فَشْهَدُوا وَاَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ Allah Azze ve Celle şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlar benim. İşte Nebimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın önceki kitaplarda zikredildiği, anlatıldığının Kur'an'dan şahit edildiği. Hani az önce dedik ya, onlar peygamberi kendi oğulları gibi tanırlar. Onun gibi tanırlar ama ona rağmen inkar ederler. Allah Azze ve Celle bizlere Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel tanıyan, en iyi hayatını öğrenen, hayatına geçiren, yolundan sapmayan, devamlı o nur üzere, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nur üzere yürüyen Allah Azze ve Celle'ye salih amel, tevhid ehli, muhsin, muvahhid ve şehid olarak kavuşan nazan eylesin. Azaballahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Sıhanık Allah'ına ve ben ve şehrin la ilahe ve tefek